أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحاب أجمعين أما بعد فقال الله تعالى في كتابه كافها يا عنصات ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا Valam ve îni kiftul mawali min vurâi ve kâne tımrâti Meryem Suresini işleyeceğiz arkadaşlar inşallah geçen hafta mukaddemesini yaptık. Allah Subhânahu wa Taala'nın izniyle bu mübarek zamanda, bu mübarek günde. Bu mübarek mescitte sizin gibi mübarek kardeşlerle Meryem suresini okuyup, Meryem suresini öğrenip, Meryem suresiyle amel etmeye çalışacağız. Biraz daha ön giriş yapayım. Meryem suresindeki bu dersi işlemekte size vermeyi çalıştığım, kendim öğrenmek istediğim husus nedir? Allah sevgisi. Mecdi Hilali'nin Allah sevgisi kitabını bir okuyun. Genelde Allah sevgisi dediğimiz zaman... Kulun Rabbini sevmesi anlatılır. Ancak sevginin hakikatinde bir nokta vardır. Seni çok sevene sen dersin. Sen kime dersin? Seni çok sevene. Ben Rabbimi nasıl çok seveceğim sorusundan ziyade Rabbim beni ne kadar çok seviyor sorusunun cevabını bulursanız Rabbinize olan sevginiz biraz daha artar. O halde şöyle bir şey söyleyebiliriz kolun Rabbine olan sevgisini artırması için en önemli etkenlerden bir tanesi Rabbinin seni ne kadar çok sevdiğidir. Bundan dolayı Mecdi Hilali bu kitabı mutlaka okuyun, defalarca okuyun. Ben defalarca okuyorum mesela. Hatta bu kitapla ilgili de bir anım var. Ben Antalya cezaevindeyken bu kitabı okumuşum. Rabbinin sana verdiği nimetleri an başlığı altında mesela ee, bir an için cezaevinde olduğunu düşün, bir hücrede olduğunu düşün diyor. Ben de oraya gülmüşüm, tamam yazmıştım. ben hücredeydim o zaman. Aradan 4 yıl geçti, 5 yıl geçti. Sincan Fethi'ndeyiz. Ben yine o kitabı getirttirdim kendime okumak için. Yanımda koğuşta olan arkadaş da ben de okuyayım hocam dedi, aldı. Okurken başladı gülmeye. Dedim niye güldün? Hocam dedi tamam yazmışsın. Yani cezaevinde olduğunu düşün ben de tamam yazmışım, gülmüşüm. O da ona gülmüş, böyle de bir anım var. mejde o kitabında Allah'ın seni ne kadar çok sevdiğini anlatıyor. Allah'ın sana ne kadar kıymet verdiğini anlatıyor. Allah'ın sana ne kadar önem verdiğini anlatıyor. O kitabında. Onu okuyunca bana bu kadar çok önem veren bir Rabbim var diyorsun. Onu okuyunca bana bu kadar çok önem atfeden bir Rabbim var diyorsun. Onu okuduğunda bana bu kadar çok nimet eden, yani öyle hasıl kelam, Rahman, Rahim olan bir Rabbim var diyoruz. Rabbim sana ne kadar çok önem verdiğini, Rabbim sana ne kadar değer atfettiğini, Rabbin sana ne denli nimetler verdiğini görünce Rabbine olan sevin bir kat daha artıyor. İşte Meryem suresinde biz Rahman'ın merhametini rahman'ın şevkatini rahman'ın müslümanlar üzerinde ne kadar koruyucu ne kadar kapsayıcı bir rah rahmetinin olduğunu anlatmaya çalışacağız. Yani Meryem Suresi'nin başından sonuna kadar şunu görmeye çalışacağız. Allah Subhanahu ve Teala bize çok değer veriyor. Allah Subhanahu ve Teala bizi cehenneme atmak istemiyor. Allah Subhanahu Teala bize zulmetmek istemiyor. Allah Subhanahu Teala bizim için zorluk dilemiyor. Bunların hepsi ayettir. Allah Subhanahu Teala bizim için kolaylık diliyor. Allah Subhanahu Teala bizim yüklerimizi almak istiyor. Allah Subhanahu Teala bizim geçici dünya hayatında yerle bir olmamızdan ziyade kalıcı bir ebedi hayatta nimetler içerisinde yaşamamızı istiyor. Allah subhanahu aleyhi ve kulları için sadece hayır irade ediyor. Bundan dolayı şerri ira, Allah'ın iradesine nispet etmemiştir rülema. Allah'ın fiiline nispet etmiş ama Allah'ın iradesine nispet etmemiştir. Cin suresinde hatırlarsanız işlemiştik. İşte Meryem suresinde başından sonuna kadar ben kendime şunu öğretmeye çalışacağım. Rabbim beni çok seviyor. O halde ben onun sevgisine layık bir hayat sürmeye çalışayım. Rabbim bana çok ikram ediyor. Bu ikramın karşılığında en azından gücüm yettiği kadar Rabbime şükredeyim. Rabbim bana çok şefkat ediyor. Çok merhamet ediyor. Bu şefkatin ve bu merhametin karşılığında ona nankörlük sunmayayım. İbni Kayyum sabredenler ve şükredenler kitabındaki ki mükemmel bir kitaptır en azından bir 3-5 kere okunması gereken bir kitaptır. Orada iman gücünü artıran etkenleri anlatırken diyor ki, şunu düşün diyor, şunu tefekkür et. Allah'ın bir meleği gökyüzünden yeryüzüne, senin üzerine Allah'ın nimetini indirirken, Allah'ın bir başka meleği de senin kötülüklerini Allah'a götürüyor. İyileklere karşılık kötülük yapmak ne kadar da aşağılık bir davranıştır diyor, bunu düşün. İyilik karşısında kötülük yapmak, ne kadar aşağılık bir davranıştır bunu düşünüyor İmni Kâiyi'im. İşte Meryem suresinde biz başından sonuna kadar bunu tespit etmeye çalışacağız. Birinci bu dersin birinci mukaddimesi bu olsun. İkinci mukaddimeye gelince çoğu zaman ayet ayet bir bir tefsirde bulunmayacağız bölüm bölüm tefsir edeceğiz. Bu da ikiyi. Üçüncü mukaddimeye gelince daha önce Enam suresinde söylemiştim. Şimdi tekrar edeyim. Kur'an-ı Kerim'i bir kütüphaneye benzetin arkadaşlar. Kütüphaneye girdiğiniz zaman siyer köşesi vardır. Tefsir köşesi vardır. Hadis köşesi vardır. Tarih köşesi vardır. Sosyoloji köşesi vardır. Bunların her birini bir sureye benzetin. Kur'an-ı Kerim bir kütüphane. Meryem suresi ayrı bir köşe. En'am suresi ayrı bir köşe. Kafirin suresi nedir? Ayrı bir köşe. Şimdi bu kütüphanede siyer köşesinde siyerle ilgili kitaplar vardır. Ancak her kitap belki de doğrudan siyerle ilgili değildir. Bazı kitaplar siyerle birebir ilgili olmasa da uzaktan ilgilidir. Siyer köşesinde genellikle, umumiyetle siyer kitapları vardır ama... Bazı kitaplar siyerle ilgili değildir, tarihle ilgilidir. İslam öncesi Mekke döneminde çok evlilik diye bir konu vardır. Siyerle çok da ilgili değildir ama bir açıdan siyerle ilgilidir. Yani kütüphaneye girdik, Kur'an elimize aldık. Meryem suresini açtık. Meryem suresi 98 ayet. Bu bölümde 98 ayrı kitap var. Bu kitapların her biri Meryem suresinin köşesini birebir ifade etmiyor olabilir ama mutlaka onunla alakası vardır. Ayetleri okurken önce surenin genel konusunu, genel bütünlüğünü bulacaksınız. Ayetleri okurken onunla ilişkilendireceksiniz. Örnek veriyorum. Enam suresi iki büyük konudan bahseder. Bir tevhid ki menheç. Bitti. Enam suresi bir tevhitten iki menheçten bahseder. Kur'an'ı aldınız yani kütüphaneye girdiniz. Tevhid ve menheç bölümlerinin olduğu Kısma gittiniz yani Enam suresine gittiniz. Her bir ayet bir kitaptır. Ayetlerin birçoğu tevhid ve menhece. Direkt o konuyu ele alırken bazı ayetler göremezsiniz. Tevhid ve menhece anlatmıyordur. Ama mutlaka onunla ilişkisi vardır. Bu ilişkiyi tefekkür ederseniz Kur'an kapılarını size ne yapacaktır? Açacaktır. Biz geçen hafta Meryem suresinin ana temasını söyledik. Meryem suresi Allah'ın rahman ve rahim olduğunu, Allah'ın merhametini, Allah'ın kullarına ne kadar şefkatli davrandığını gösteren, anlatan bir suredir. Her bir ayeti burayla ilişkilendirmeyi ne yapacaksınız? Çalışacaksınız. Bu mühim arkadaşlar genel olarak Meryem suresinin konularına ele alacak olursak birinci bölümde Zekeriya aleyhisselam ve Zekeri Aleyhisselam'ın kıssasından bahsediyor. Burası orta uzunlukta bir bölümdür. Hemen arkasından en uzun olan bölüm Meryem Aleyhisselam'ın kıssası. Meryem Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın doğumu ve Hristiyanların bu konudaki ihtilafları. Burası surenin en uzun konulu bölümüdür. Hemen arkasından İbrahim Aleyhisselam ve zikur fil kitab İbrahim. Kitapta İbrahim'i de an. İbrahim Aleyhisselam'a verilen nimet, hemen arkasından Musa Aleyhisselam, hemen arkasından İsmail Aleyhisselam, hemen arkasından İdris Aleyhisselam ve onların soyu. Daha sonra bozulan soy ve bozulan bu soyun, bu soydan gelen bozuk insanların kıyametle ilgili şüpheleri ve taşkınlıkları ile biten bir bölümdür Meryem Suresi. Yani Aleykümselam bu bölümleri kapsayan bir bölümdür Meryem Suresi. Şimdi başlıyoruz. Kafaya insat diye başlıyor. Hurufu mukatta deniyor. Bunların okunuşu ve özellikle Meryem Suresi'ndeki bu beş harfin İbn Abbas'tan kabul var çünkü burada. Normalde İslam alimleri Elif, Eliflamra Mim, Elif, Ra konusunda... Birçok görüş belirtiler de burada i̇bn Abbas'tan kavil geldiği için kaf şu manadadır, ya şu manadadır diye bu görüşleri uzun uzun zikretmişlerdir. Bunlara hurufu mukatta denilmesinin sebebi kesik kesik okunmasıdır. Normalde iki harfi yan yana getirdiğimiz zaman s harfi ile u harfini yan yana getirdiğimiz zaman biz bunu okurken s u mu deriz su mu deriz birleştirilir. Arapça da böyledir. Elif ile la yan yana getirdiğimiz zaman el şeklinde okunur. Ancak bunlara hurufu mukatta, kesik kesik okunan harfler denir. İşte keheyaz filan diye okunmaz. Kaf ha ya aynı saat kesik kesik okuduğumuz için bir ile birleştirmediğimiz için bir harfi bir sonaki harfi arasını kestiğimiz için bunlara ne denilmiştir? Hurufu mukatta denmiştir. Manası Allah'u alem diyorum ben. Ancak Arap kültüründe var olan bir uygulamadır bu. Araplar önemli bir konuşmaya başlayacakları zaman, önemli bir şey zikredecekleri zaman ya da güzel bir şiir yazdıkları zaman buna hurufu mukatta ile başlarlar. Kur'an-ı Kerim'de belli bir zaman diliminde belli bir topluma indiği için o toplumun örfüne, o toplumun adetlerine uygun bir şekilde insanlara hitap etmiştir. İ'cazın en üst seviyesini kullanmıştır. İşte bu şekilde bir kullanımda i'cazın en üst şekillerinden bir tanesidir. Zikru rahmeti rabbike abduhu zekeriya ikinci ayet. Hemen Arapça takip edenler için zikru işte hasve giden bir müptedanın haberi olabilir diyoruz veya başka görüşlerde vardır. Rahmeti rabbike izafet terkibidir. Abduhu rahmetinden rahmet kelimesinin mağmurudur. Zekeriya da ondan bedeldir demişler alimler Arapça. Takip eden ve Arapça çalışan bilen arkadaşlar için kısa bir açıklama olsun bu. Ayet tam olarak şundan bahsediyor arkadaşlar. Allah subhane ve teala Zekeriya aleyhisselama rahmet etti. O Zekeriya Allah'ın kuludur. O Zekeriya Allah'ın kuludur. Senin Rabbin onun kulu yani Zekeriya'ya rahmet etti. İşte bu rahmeti anacak şimdi. Bu gelecek satırlarda, bu işlenecek konuda, bu anlatacak mesajlarda Allah subhanehu ve teala geçmişte Zekeriya aleyhisselama rahmet etti. Bu rahmetin içeriği anlatılacak. Biz yine daha önceki şeylerde söylemiştik, Kur'an'ı anlamanın en güzel yollarından bir tanesi neydi? Kur'an'a soru sormak. Evet Kur'an'a ne yapacaksın? Soru soracaksın. Yusuf suresinde ne diyordu? Yusuf ve kardeşlerinde soru soranlar için ibretler vardır. Kur'an'a soru soracaksın. Şimdi Allah subhane ve teala Zekeriya aleyhisselama yönelik rahmetini bize niçin beyan ediyor? Allah subhane ve teala Zekeriya aleyhisselama rahmet ettiği gibi başka başka rasullere de rahmet etmiştir. Niçin Zekeriya'ya olan rahmetini özellikle burada zikretmiş? Ve bu rahmetin içeriği nedir? Bu sorulara cevap olacaksın. Arkadaşlar ilim tahsil edelim, ilim tahsil edelim diyorsunuz alın size ilim. Açın Kur'an'ı baştan sona Allah'ın kullarına rahmetin ne şekilde tecelli etmiş? Açın okuyun. Nuh Aleyhisselam'a nasıl rahmet etmiş? Musa Aleyhisselam'a nasıl rahmet etmiş? Allah'ın rahmetinin tecellisi İbrahim Aleyhisselam üzerinde nasıl ortaya çıkmış? Allah'ın rahmeti Musa Aleyhisselam üzerinde nasıl tecelli etmiş? Kur'an'ı nasıl okuyacağız konusunda diyoruz ki Kur'an'ı Arapça olarak okuyacağız. 20 sayfa 30 sayfa okuyacağız. Güzel sesle okuyacağız. Belli vakitlerde okuyacağız. Bu ayrı bir çalışmaydı. Kur'an ile imanı yapılandırma çalışmasına gelince orada da şunu yapacağız. Hani bir rivayet vardır i̇bn Abbas veya İbn-i Mesud'dan için. Bakara suresini 8-10 yılda bitirmiştir. Bak Meryem suresine başladık. Dedi ki Meryem suresi bu Rabbinin Zekeriya'ya olan rahmetin anışıdır. Duracağız burada. Allah subhane ve teala Adem aleyhisselama rahmet etmiş mi? etmiş? Kur'an-ı Kerim'de Allah subhanehu ve teala Adem'e olan rahmetinin tecellisini açıp okuyacaksın. İşte bu da Kur'an yolu ile imanı yapılandırma, imanı oluşturmadır. Musa aleyhisselama nasıl tecelli etmiş bu rahmet? İbrahim aleyhisselama nasıl tecelli etmiş? Meryem aleyhisselama nasıl tecelli etmiş? Tek tek tek tek ne yapacaksın? Bulacaksın. Bu şekilde bir çalışmayla en az bir, bir, bir buçuk ay birinci ayeti zor bitirirsin. Birinci ayetin tefsiri ne yaparsın? zor bitirizin işte Kur'an ve tefsir ilimleri hakkında çalışmak isteyenlere ben bir yol açtım. Buradan devam etsinler. Allah'ın rahmetinin anısıdır. Bu ifade bir önceki dersimizde söylediklerimizi doğrulayan bir ifadedir. Daha doğrusu bu ifade bir önceki dersimizde dedik ki Meryem Suresi Rahmet Suresidir. Meryem Suresi başından sonuna kadar Allah'ın rahmetini ve Allah'ın şefkatini bizlere gösteriyor. İşte daha sure başlarken Allah ben rahmetimi anacağım diyor. Kimin üzerine? Kul üzerine. O halde Allah subhanehu ve kuluna rahmet ediyor. Allah subhanehu ve kuluna merhamet ediyor. Allah subhanehu ve kuluna şefkat gösteriyor. Burada özelde khas zaten bahsedilen kul Zekeriya aleyhisselamdır. Ancak bu sadece Zekeriya aleyhisselama yönelik olsaydı Burada zikredilmesinin bir manası olmazdı. O halde Allah bana da rahmet eder. Allah'ın bana şefkat göstermesi için hiçbir göstermemesi için bir gerekçe yok ki. Allah niçin bana merhamet etmesin? Eğer ben de Zekeriya Aleyhisselam gibi adımlar atarsam, eğer ben de Zekeriya Aleyhisselam gibi bir kul olmaya çalışırsam, eğer ben de Zekeriya Aleyhisselam gibi bir amel sergilersem, Allah subhanehu ve bana da merhamet edecek. Allah subhanahu aleyhi ne yapacaktır? Bana da merhamet edecektir. Peki Zekeriya aleyhisselam ne yaptı? Zekeriya aleyhisselam Rabbi ile çok yakın bir ünsiyet kurdu. Zekeriya aleyhisselamın Rabbi ile çok yakın bir bağı vardı. Zekeriya aleyhisselamın öyle güçlü bir bağı vardı ki Rabbine hep dua etti. Zekeriya Aleyhisselam öyle güçlü bir bağ vardı ki, güçlü biraz okuyacağım. Güçlü ve kuvvetli olduğu zamanda Rabbine dua etti, Rabbi ona icabet etti. En güçsüz ve en kuvvetten düştüğü zamanda da Rabbine dua etti, Rabbi ona icabet etti. Zekeriya Aleyhisselam gibi Rabbinle bir ilişki kurarsa, Zekeriya Aleyhisselam gibi Rabbine yakın durursan o halde Allah sana da merhamet edecektir. Arkadaşlar Allah subhane teala buyuruyor قُلْ مَا يَعْبَوُ بِكُمْ رَبِّي لَوْ لَا Duanız olmasaydı Rabbim size niye kıymet versin? Size niye önemi atfetsin? Size niye değerli görsün duanız yoksa? Arkadaşlar bir istek yakınlığın belirtisidir. Size yakın olmayan, sizden uzak olan sizin aranızın iyi olmadığı, kendisiyle aranızın iyi olmadığı kişilerden borç ister misiniz? Ha? İstemezsiniz. Bir ihtiyacınız varsa hiç tanımadığınızı açar mısınız? Açmazsınız. Bir sıkıntınız varsa sevmediğiniz bir kimseye o sıkıntıyı paylaşır mısınız? Paylaşmazsınız. Sıkıntınızı en yakınlarınızla paylaşırsınız. Derdinizi en yakınlarınızla açarsınız. Problemlerinizin giderilmesini en yakınlarınızdan istersiniz. İşte dua kul ile Rabbi arasında ilişkinin boyutunu gösteren bir ibadettir. Allah'la arandaki ilişkinin boyutunu öğrenmek istiyorsan ey Müslüman Allah'a ne kadar çok dua ettiğine, Allah'tan ne kadar çok istediğine, Allah'tan ne kadar çok beklediğine... Allah'a ne kadar çok el açtığına bak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah ile arası çok yakın olan bir kuldu. Öyle değil mi Bedir Harbi'nde işledik elini gökyüzüne açtı. Rabbinden o kadar çok istedi ki Ebubekir Bekir radıyallahu anh bile geldi. Ya Resulullah tamam artık dedi. Tekrar ediyorum istek bir kimseden bir şey istemek yakınlık ölçüsündedir. En önemli sırlarınızı, en önemli problemlerinizi, en büyük dertlerinizi size en yakın olan kimselere açarsınız. Eğer Allah'a açmıyorsanız bunu, eğer bunu Allah'tan beklemiyorsanız, eğer sıkıntılarınızda Allah'a firar etmiyorsanız, Allah'la aranızda problem vardır. Allah'a yaptığınız dua, Allah'la olan yakınlığınızın ölçüsü kadardır. Allah'a ne kadar yakınsanız Allah'tan o kadar çok istersiniz. Allah'la ne kadar dostsanız Allah'a o kadar çok münacatta bulunursunuz. Dua tamamen ama tamamen bunların nesidir? Göstergesidir arkadaşlar. İşte Allah subhanahu ve teala Zekeriya aleyhisselama merhamet etmiştir. Allah subhanahu aleyhi ve sellem'e rahmet etmiştir. O Rabbine hep dua eden bir kuldur. O Rabbine hep dua eden bir kul olduğu için Allah subhanahu ve ne yapmıştır? Hep ona rahmet etmiştir. O halde sorumuzun cevabını bulduk. Allah'ın bize rahmet etmesi için ona dua edeceğiz. Allah'ın bize merhametini indirmesi için ona dua edeceğiz. Ailemizle ilgili problem mi yaşıyoruz? Allah'ın kapısına gideceğiz. Allah'ın kapısını açacağız. Çalacağız. Ya Rabbi kapını bize aç, bize merhamet et diyeceğiz. Ve Allah'ın rahmetini göreceğiz. Borç sıkıntısı belimizi mi bükmüş? Allah'ın kapısına gideceğiz. Allah'ın kapısını çalacağız. Allah subhanahu teala... Bize mutlaka ve mutlaka kapısını açacaktır. Ve سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي Değil mi? Eğer kullarım beni sana sorarlarsa ben onlara çok yakınım. Onlar bana dua etsinler. Onlar bana dua etsinler. Bu ayetlerden çıkardığımız sulardan bir tanesi budur. İki, Allah subhanehu ve teala dua etmemizi niçin emretmiştir? Hiç düşündünüz mü? Seni tutup diyor ki Allah'ın indirdiği bütün hükümler insana özgüdür. İnsan psikolojisini de göz önüne alarak indirilmiş hükümlerdir. İnsan düşüncesini göz önüne alındır, alarak indirilmiş hükümlerdir. Dua, gizli gizli dua, elini açıp Rabbine yönelmek ve bunu Rabbine açmak. Hani mesela şey olur, bir derdiniz olur biriyle konuşursunuz rahatladım dersiniz ya. İşte psikolojik olarak hafiflemenin sıkıntılardan kurtulmanın, psikolojik olarak üzerinizdeki ağırlığı def etmenin en güzel yollarının bir tanesi duadır. Dün bir kardeş bir derdini açtı bana. Ben de onu nasihat ettim. O da bana bir karikatür gibi bir resim atmış, göndermiş. Ee, bir doktor tedavi ediyor. Bir aşeyi tedavi ediyor. Yani demek istemiş ki şey yaptın hocam yani derdime derman oldum. İlaç gibi geldi. Problemini çözmedim normalde. Çözebilecek bir gücüm yok. Problemini çözebilecek bir gücüm yok. Ama ona nasihatle bulundum. Problemi hala duruyor, hala var ama rahatlamış. Sebebin rahatlamasının karşılığı konuşması, benimle konuşması. İşte bunu Allah'la yaptığınız zaman problemler çözülecektir. Problemler çözülecek demekle kastım... Başınızdaki dert giderilecek, gidecek değil. Sıkıntılarınız yok olacak demekle kastım sıkıntılar kurtulacak değil. En azından psikolojik olarak üstünüzde bir hafiflik meydana gelecek. Ruhunuzun sıkılması yok olacak. Moral bozukluğu gidecek. Moral bozukluğunuz gidecek. Duanın... Böyle de bir etkisi vardır. Devam ediyoruz. Zikr rahmeti rabbike abduhu zekeriya senin Rabbin onun kulu diyor. Senin Rabbin onun kulu. Allah subhanehu ve teala Zekeriya aleyhisselam burada Allah'a izafe edilmiş. İzafet burada fazilet bildirir. Mesela sevdiğiniz birinden bahsedildiği zaman benim arkadaşım dersin. Öyle değil mi? O benim arkadaşım. Yani bana çok yakın kendinize izaf edersiniz. İşte Zekeriya Aleyhisselam'a rahmet indirilmesinin sebeplerinden bir tanesi de Zekeriya Aleyhisselam Rabbine tam bir anlamıyla kulluk yapmıştır. Zekeriya Aleyhisselam abdehu olduğu için Allah da onun Rabbi olmuştur. Zekeriya Aleyhisselam Allah subhanehu ve teala'nın abduhu kulu olduğu için ona kulluk abidun lehu demektir bu. Ona kulluk yaptığı için tam anlamıyla bir kulluk gösterdiği için Allah subhanehu ve teala ona rahmet etmiştir. Sorumuzun cevabı biraz daha aydınlanıyor. Bir, özel manada Allah, Allah niçin Zekeriya aleyhisselama rahmet etti? Bu soruyu sorduk. Özel manada Rabbine dua ederek Rabbi ile ilişkisini güçlendirdi. Genel manada ise ona tam anlamıyla ne yaptı? Bir kulluk sergiledi Allah Subhanahu ve Taala'ya sergilediğimiz kulluk kadar rahmete kavuşacağız. Kulluğumuz hangi orandaysa bizim üzerimize inen rahmet de o oranda olacak. Kulluğumuz hangi seviyedeyse Allah'ın aleykümselam Allah'ın bize şevkati, merhameti o seviyede olacaktır. İznada hani bir gün nida etmişti ama Rabbahû Rabbine nida etmişti. Ne yapmıştı? Rabbine. Rabbinden başkasına seslenmedi. Burada mef'ül hasve gitseydi bile biz Zekeriya aleyhisselamın kime nida ettiğini bilirdik. Mesela ben şöyle bir cümle kuruyor muyum? Ya da şöyle bir cümle kuruyor muyum? İsmail bana geldi. Bana dedi ki, bana dedisini söylemek sizin. Desem İsmail bana geldi ve dedi ki desem. Bana dediğini anlarsınız değil mi? Bak burası önemli arkadaşlar. Şimdi bir arkadaştan bahsediyorum İsmail. Benimle görüşmeye geldi ve bana dedi ki, bana dedi ki. Bu ifadeyi kullanmasam İsmail'in benimle konuştuğunu yine anlarsınız değil mi? Şimdi ayeti okuyoruz. Kâf in saat. Zikru rahmet Rabbike abdehu zekeriya. Bu Rabbinin konu zekeriya'ya rahmetinin anışıdır. İznada nidaen kafiya. Hani o bir gün gizli gizli dua etmişti. Duanın kimi olduğunu anlıyor muyuz? Anlamamıza rağmen rabbehu, Rabbine dua etmişti. Rabbine ida etmişti. Zikredilmiştir. Rabb kelimesi zikredilmiştir. O halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin İbni Abbas'a olan Vasiyetleri tekrar istiyorsanız, eğer sordunuz, Bir şey isteyeceğiniz zaman Allah'tan isteyin. Bir şey isteyeceğiniz zaman Allah'tan isteyin. Ve istağın da istağın Bir hacetiniz varsa, onu gidermek için Allah'ın kapısını tıklayın. Zekiriah Aleyhisselam'ın bir derdi vardır. Zekiriah Aleyhisselam'ın bir sorunu vardır. Zekiriah Aleyhisselam'ın bir sıkıntısı vardır. Zekeriya aleyhisselam bu sıkıntısını elbette Rabbine açacaktır. Ancak Allah Teala burada o sıkıntıyı Rabbine açtığını hassaten belirtmiştir. Burada ince bir vurgu vardır. Ey Müslüman kardeşim problemlerini Allah'a aç. Allah Teala mutlaka o problemleri giderecek vesileler sana yaratacaktır. Ey Müslüman kardeşim derdini sadece Allah'a aç. İznada nida edeceksen Aliye Ali Velie değil. Bir şey isteyeceksen Ahmete Mehmete değil. İznada Rabbhu, Rabbine nida et. Nida edeceksen Rabbine nida et ki Allah سبحانه ve teala sana sorunların ve çözüm sorunların karşısında ne yapsın bir çözüm getirsin. İznada Rabbhu nida en khafiyya. Bu gece yapılan bir nida olduğunu hissettiriyor. Tek başına olduğunu hissettiriyor. Hiç kimseden habersiz olduğunu, sesi başkalarına duyulmasın diye Rabbi ile gizli gizli konuştuğunu gösteriyor. Oldukça güzel bir adap, oldukça güzel bir uygulama arkadaşlar. Mesela bugün akşam bir deneyin. Derdin ve sıkıntın var mı kardeş senin? Var değil mi? He? Tamam gece git Rabbine bir aç böyle gizli gizli bir konuş. Rabbinle böyle gizli gizli bir şey yap. Yani açık açık konuş böyle basma kalıp cümlelere gerek yok. Hocam Rabbimizle isteyeceğimiz zaman içinden ne geliyorsa öyle konuş. Birisi bana demişti bana dua et benim bir sıkıntım var. Cümle aynen şöyleydi. De ki Allah'ım bu kardeşin sıkıntısını sen iyi biliyormuşsun. Bana açmadı ama sen zaten biliyorsun mevzuyu. Aynen cümle böyle bak. Tamam mı? İşte o mevzunun halledilmesini çok istiyor arkadaş. Ben de sana ya dua ediyorum Rabbim o mevzuyu hallet. Yani ne kadar avami bir dile ne kadar samimi bir istek değil mi? Yani gerçekten kardeşler yani telefon açıyoruz. Kardeş araban var mı? Bana gönderir misin? Bu kadar samimi olun Rabbinizle. O mülkü geniş olandır. O e, varlığı geniş olandır. Her şey onun elindedir. Ol dediği zaman o anında olur. Bundan dolayı Rabbinize ne yapın? Devamlı dua edin. Evet. Duanın adaplarından bir tanesi arkadaşlar budur. Gizli gizli, tek başına, ihlas üzeredir bu. Dertleşmektir bu. Mesela siz derdinizi bir kişiye açacağınız zaman ben Hasan'la dertleşeceğim. Bağıra bağıra herkes duysun diye mi dertleşirin? Hayır gideriz gizli gizli böyle değil mi? Bir yerde buluşuruz. Hiç kimsenin görmediği bir yerde dertleşirim. İnsanlar duymasın diye hafif de eğilirim belki. Allah aranızdaki duayı bu şekilde oluşturun inşallah. Şimdi burada bir dipnot düşüyoruz. Dipnot ne demek? Konunun dışına çıkıp size ilginç bir şey söyleyeceğim bize devamlı şöyle bir eleştiri getiriyorlar işte siz hangi mezhepten dediğimiz zaman selefiyiz diyorsunuz hanefiyiz şafiyiz demiyorsunuz halbuki büyük imamlara baktığımız zaman kurtubi malikidir kurtubi bile malikiyken size ne oluyor ibni kesir şafidir ibni temiye hanbelidir İmam tahavya hanefidir sen hangi mezheptenisin kardeş bak cevap veremiyor hanefiyim diyemiyor tamam mı yani size ne oluyor? Bu alim hanefi olmuş, o alim şafi olmuş da siz niye bunları bırakıyorsunuz? Arkadaşlar bakın size burayla diyeceksiniz ki, hocam bu nereden çıktı diyeceğin değil mi? Nereden çıkmıştır sence bu? Sence nereden çıkmıştır? Dur şimdi göstereceğiz. Bu alimler sünnetin dışında hiçbir şeye bağlı kalmadılar. Eğer bir alim hanefi ise... Usulde İmam Ebu Hanife'nin yoluna uydu ama İmam Ebu Hanife'nin sünnete muhalefet ettiğini gördüğü anda Hanefilikten çıktı şafi oldu. Eğer İbn-i Temiye usulde Hanbeli ise yeri geldi İmam Ahmet bin Hanbeli sünnete tabi oldu. İmam Ahmet bin Hanbeli muhalefet etti. Kadı Ebu Bekir İbnül Arabi, Muhiddin Arabi değil bak ha bu. Bu bahsettiğim kim? Kadı Ebu Bekir. İbnül Arabi. Yeni bir kitabı çıktı. Onu da alın okuyun. El-Avasım Minel-Kavasım diye. Müthiş bir kitap. Mutlaka okuyun. Çok eski bir klasik kitaptır. Neyse. Bu alim Maliki'dir. Nedir? Malik? Maliki mezhebine göre Maliki mezhebine göre konutta sesi yükseltmek mekruhtur. Sünnet değildir. Deli de bu ayettir. Çünkü hani Alimran i̇mran suresinde Zekeriya aleyhisselam mihraba çıkıyor ya bu duasını orada yaptı diyorlar. Tamam Yani e, konut esnasında namazda yaptı. Mihrabat çıktı onda değil. Konut esnasında namazda yaptı diyorlar. Demek ki konutta sesi gizlemek gerekir diyor İmam Malik ve Ashabı. Kadı Ebu İbn-i Arabi diyor ki her ne kadar malik böylesiyse bu sünnete uygun değildir diyor. Konutta ses yükseltilebilir. Resulullah sesini yükseltmişler konutta diyor. Bak ne yaptı? Malikilikten anında çıktı. Malikilikten çıkmadı. Tam maliki oldu. Çünkü İmam Malik dedi ki bu kabirde bulunan var ya bu kabirde bulunan onun dışında herkesin sözü alınır da atılır da. Eğer i̇bn Arabi sünnete rağmen İmam Malik'e tabi olsaydı İmam Malik'e muhalefet etmiş olurdu. Anladınız mı? İza sahih hadis Eğer hadis sahihse işte benim meselem odur diyor İmam Şafii. İmam Şafii'ye göre kedi alıp satım yapmak caizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nehannabi an nehannabi sallallahu aleyhi ve sellem an temenis sinne diyor. Resulullah kedinin ücretinden nehyetti. Şimdi Şafii olmak Kedi alışverişi yapmak caiz değildir demek midir? Yoksa sünneti terk edip kedi alışverişi yapmak caizdir demek midir? Hadis sayısı benim mezhebim odur diyor. Benim sözümün sünnete muhalefet ettiğini duyduğunuz zaman benim sözümü duvarlara atın parçalayın diyor İmam Ebu Hanife. Sahih bir hadis gördüğünüz zaman sahih hadise tabi olmak mıdır? Şafilik, hanefilik? Yoksa sahih hadisten yüz çevirip İmamlara tabi olmak mıdır? Eğer birileri ehli mezhepse mezheplerine tabi olsunlar. Onların mezhepleri onlara hadise tabi olmayı vacip kılıyor. Eğer bir yerde hanefi varsa işte gerçek hanefiler biziz. Biz hadisle amel ediyoruz. Eğer bir yerde şafi varsa işte gerçek şafiiler biziz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den namazda elini teşebbütte oynattığı veya diktiği Sahih senetle rivayet edilmişken ben bu mekruhtur diyen görüşlere nasıl uyarım? Ben bu mekruhtur diyen görüşlere nasıl uyacağım? Evet. ben Bir hocadan ben ders alıyordum Nahiv dersi. Nahiv dersindeki şeye geçiyordu. Ee, akai'de, Akayitten fıkha geçiyoruz. İşte lem medatını işliyoruz. Lem. Lem. Arapça'da lem edatının manalanı. Lem yelit ve lem yulit ve lemekun lehuk fenahat. Bu Hristiyanlara, bu Yahudilere, bu da demokratlara reddi edrahi diyor böyle. Ve arkasından diyor benim derslerim çok şeydir. Yani nahi öğretirken akaid, tefsir, hadis hepsinin şey. Biz de böyle o hocamız kadar olmasa da bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yani deniyoruz. Olursa olacak. Evet. Kale dedi ki Rabbim benim kemiklerim gevşedi veştehalerra'su şeyba saç tam tercümesini yapıyorum ihtiyarlık aleviyle tutuştu velem ekum biduhaike rabbi şakiyya ve ben her ne zaman sana dua etsem sen bana icabet ettin peşin peşinde söylüyor ne zaman istesem sen verdin şimdi de ver yakın ilişkiyi kuruyor musunuz? evet ve inni hıftul mevalye min verai. Ben benden sonra geleceklerin oğlum olmadığı için benden sonra bir varis olmadığı için onlardan yana korkuyorum ve kanetim raati benim karım da kısır fehebli min ledunke bana katından bir vey gönder veli bahşet yerithuni bana varis olsun ve yeruz min ali yaqub Yaqub ailesinden varis olsun ve jacalhu rabbi radiya rabbim onu ne yap ...razı olduğun kullarından eyle. Evet. Rabbi ile o kadar yakın ki diyor alimler... ...Rabbim demek için Rabbi demen lazım. Oraya yağ getirmen lazım. Mütekellim yaz. Ona bile gerek durmadı Rabbi dedi diyor. O kadar yakın ki. Tabi bu, bu da Rabbim demektir. Yani işte... Mütekellim bir kelimeye izafe edildiği zaman kaç türlü okunuş var diye nahi kitaplanda geçer. Rabbi, rabbete gibi okunuşlar vardır. Rabbi kelimesi de Rabbim demektir. Ama Allah'la o kadar yakın ki benim Rabbim demeye gerek bile duymadı. Yakınlık bu kadar diyor alimler. Duanın adabı hakkında başlıyoruz. Birkaç de vaktimiz bitiyor. Birkaç de bundan önce söyleyelim. Bir duanın adablarından bir tanesi acziyetini itiraf etmektir. Duanın edebinden, duanın adabından bir tanesi nedir? Aciziyetini, güçsüzlüğünü, zayıflığını bir beyan etmektir. Okuyun Seyyidül İstifar duasını. Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente ve ana abduke ve ana ala ahdike vaadike mesata'atu ebu leke bi ebu bin nimetinle ve ben günahlarımı sana itiraf ediyorum. Sen benim Rabbimsin. Ben senin kulunum. Duaya kendi aciziyetinizi ve dua ettiğiniz makamın yani Allah'ın yüceliğini ortaya koyarak başlayacaksınız. İki, Allah e, 2 Allah'ın Zekeriya 2'ye geçmeyelim. İşte Zekeriya Aleyhisselam bunu ortaya koydu. Ya Rabbi ben senden bir şey isteyeceğim ama bu isteği senden başka yerine getirecek hiç kimse yok. Benim kemiklerim gevşedi. Kemiklerim zayıfladı. Kemiklerim güçsüzleşti. Ben de Türkçedeki mealler gibi tercüme etmeye başladım. Kemik gevşemek ne demek? Kemiklerim güçten düştü. Takatten kesildim. Ben beyaz yaşlandım, iyice yaşlandım. Ben beyaz oldu saçım başım. Karım da kısır acziyeti bütün haliyle ortaya koyuyor. Bir şey isteyeceğiniz zaman bütün acziyetinizi ortaya koyun kardeşler. Allah'a yöneleceğiniz zaman nefsinizi Rabbinizin karşısında zelil kılabildiğiniz kadar kılın. Rabbinizle yüceltebildiğiniz kadar yüceltin. Ya Rabbi sen ikram edensin. Ben senin nimetlerine karşı günahkar bir kulum. Ya Rabbi sen verensin. Ben sana şükrümü yerine getiremeyen kulum ya Rabbi sen rahmet sahibisin ben ise nankör bir kulum şeklinde bir taraftan nefsinizi doğanın adabındandır bu nefsinizi köreltirken nefsinizi zelil kılarken bir taraftan da Rabbinizi yüceltin burada kemiklerden bahsedilmesinin sebebi vücudun en sert olan organ nedir kemiklerdir Artık kemikler güçten ve takatten kesildikten sonra diğer organlarda nedir? Güçten ve takatten haydi haydi kesilecektir. Kemiklerin gevşemesi ya da kemiklerin erimesi kemiklerin güçten düşmesi artık yaşlılığın en büyük alametlerinden bir tanesidir. Ve işte ala ra'su şeyba Burayı anlatmayacağım ama bu Arap lügatı açısından ifade olarak çok üst belir bir ifadedir. Tamam Belirli bir ifadedir. Tamamen yaşlılığını gösteriyor. Velem ekum bi duaike Rabbi şakıya. Burada da şunu söylüyor. Yani diyor ki ya Rabbi ben şu an çok büyük bir acziyet içerisindeyim. Ama bundan önce böyle acziyet içinde olmadığım zamanlarda da ben sana dua ettim. Sen o dualarımı hep kabul ettin. Şimdi de kabul et. Şimdi daha çok kabul etmen gerekir der gibi. Anladın mı? Anlatmaya çalıştın. Yani anlatılmak istenen tam olarak bu. Ben daha önce de sana dua ettim. Sen de kabul ettin. Daha önce dua ettiğim zaman bu kadar güçsüz değildim. Bu kadar çaresiz değildim. Bu kadar sıkıntı değildim. Sen orada bile bana yardım ettin. Şimdi daha çok bekliyorum ben senden. Şimdi aziyet içerisindeyim. Şimdi sıkıntı içerisindeyim. Şimdi sorunlar içerisindeyim. Aciziyet artık son noktasına gelmiş. Kemikler gevşemiş. Aciziyet artık iyice ilerlemiş. Saç bembeyaz olmuş. Bir de hanım da kısır. Kısım bunu anlatıyor. Evet. Son olarak diğer ayete geçmeden önce şunu da söyleyelim. Vaktimiz geliyor. Vaktimiz bitmek üzere. Son olarak şunu da söyleyelim arkadaşlar. Allah'la aranızdaki ilişki ve hukuk öyle güçlü olsun ki bir insan aklının hiçbir şekilde tahayyül erdiremeyeceği işlerde bile Allah'a yönel. Bundan daha büyük bir olumsuzluk var mı senin hayatında? Yani hayatını düşün. Sorunlar var. Bir sorun yaşlılık, hanım kısır ve çocuk istiyor. Bundan daha çözümsüz bir sorun var mı hayatınızda ha? Yok değil mi? Evet. Yani çözümsüzün son noktası dünya bir açıda. ileride çocuk istiyor abi yoksa mi? Tamam. Çocuk istiyor çocuk boş tamam. tabii canım. Yok karım kısır diyor. Olur, tamam mı? Sen ne biliyorsun? Çocuk. Bakalım bir. Ee, ne istiyor? Önümüzdeki hafta anlatacağım inşallah. Ee, ama şimdi anlatmaya çalıştığım hadise şu. Dertlerinize bakın. Dertlerinizin çözümsüzlük oranı Zekeriya Aleyhisselam'ın derdinin çözümsüzlük oranından çok daha büyük değildir. Çok daha büyük değildir. Çok daha küçüktür. Evet dertlerimiz var. Evet sıkıntılarımız var. Borçlarımız var. Ailemizle problemlerimiz var. Ama bunların tamamı Zekeriya Aleyhisselam'ın problemi gibi bir problem değil. Zekeriya Aleyhisselam'ın sorunlara kadar bir sorun değil. Çözüm açısından sorun derken bunu kastediyorum. Çözüm açısından böyle bir şey değil. Ama Zekeriya Aleyhisselam direkt Rabbine gidiyor. Bana özellikle bu soru cevap ya da haber hattımıza Müslümanlar sorunlarını ilettiği zaman hep aynı nasihatte bulunuyorum. Allah'a git, Allah'a yönel. Niye bana geldin ki? Allah'a yöneldiğin zaman allah ve Teala senin yönelişini mutlaka ama mutlaka dikkat alacaktır. Sorunlarınızda, problemlerinizde, dertlerinizde ne olursa olsun Zekeriya Aleyhisselam'ı düşünün. Zekeriya Aleyhisselam en çözümsüz dertlerin giderilmesinde Rabbine koştu. Zekeriya Aleyhisselam en zor meşakkatte Rabbine koştu. Zekeriya Aleyhisselam neredeyse İnsan aklıyla yüz kesinlikle olmayacak bir hususta bile Rabbine koştu. Sen bunun çok daha aşağısında olan problemler ve sorunlar karşısında Rabbine koşmuyorsan bu senin kulluk eksinden dolayıdır diyelim. Burada bitirelim inşallah. Önümüzdeki hafta devam edeceğiz. Velhamdülillahi rabbil alemin.